Bir Söz Güç'ün programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz otizm, konuğumuz ise Hayal Esler. Programımıza hoş geldiniz. Bize kendinizden bahsedebilir misiniz? Hoş bulduk. Ee, ben Hayal, e, Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu'nda çalışıyorum eğitimci olarak. E, Boğaziçi Üniversitesi Okulu Öncesi Öğretmenliği mezunuyum. E, fakat Özel Tohum Vakfı'da e, uygulamalı eğitim aldım. Ve otizmli çocuklarla çalışıyorum. Onlarla çalışmaktan mutluyum. <gülüyor> Peki otizm nedir? E, otizm e, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk üç yılında meydana çıkan e, gelişimsel bozukluk olarak tanımlanıyor. E, genelde e, sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülüyor. Fakat daha henüz gene bulunamadı otizmin. Araştırmalar var. E, eskiden e, buzdolabı anne bitirim çıkmış ve e, anne babanın ya da çevresel faktörlerden kaynaklandığı düşünülüyordu Fakat e, bunlar e, ortaya çıkmadı yani kanıtlanmadığı için şu anda bir sonuç elde edilemiyor hala. Peki otizm nasıl anlaşılır? E, otizmin belirtileri e, aslında şöyle e, çok erken belirtileri olabiliyor Örneğin 6 aylıkken eğer çocuk gülümsemiyorsa. Ya da 12 aylıkken işaret parmağıyla bir şey işaret etmiyorsa annesine babasına ya da 16 aylıkken bir sözcük, 24 aylıkken iki sözcük bir cümle kuramıyorsa bir uzmana başvurmakta yarar var. Yani tabii ki de tamamen otizmli diyemeyiz bu belirtileri görülen çocuklarda fakat herhangi farklı bir gelişimsel bozukluk olarak düşünebilir ve hemen bir uzmana başvurulmalı. Peki buna nasıl tanı konulur? E, tanı şöyle, e, anne baba herhangi bu belirtilerden birkaçına yaslarsa çocuk psikiyatrı veya çocuk nörologları tanı koyuyorlar. Bundan sonra bir eğitim süreci başlıyor. Peki oluştuktan sonra davranışları nasıl değişir? E, eğitim alındıktan sonra mı yoksa Bunlar Yok, görüldükten, da, sonra, görüldükten sonra e, bu gelişimsel bozukluk görüldükten sonra e, aile Tabii yani herhangi bir Daha doğrusu yani biz eğitim açısından bakıyoruz e, çocuğun sadece hani eğitim almasından yanayız Örneğin bir ilaçla tedavi ya da herhangi bir farklı alternatif tedaviler Tabii ki var yani aileler bunu destekliyorlar ama biz daha çok hani eğitimle davranışlar nasıl değiştirilir onunla ilgileniyoruz daha çok Peki bu özellikleri daha fazla açabilir misiniz? E, tabii otizm üç alanda sorunlarla kendini gösteriyor. E, bu alanlar ve işte bu alanların her birine gözlenilecek e, belirtilerden bahsedeyim ben istersen. E, i̇lk olarak sosyal ilişkilerde güçlükten bahsedebiliriz. E, bu işte başkalarıyla çocuk göz teması kurmuyor. Ya da e, adını seslendiğinde tepki vermiyor çocuk. Çocuk. E, ya da ileri yaşlar için konuşursak arkadaş ilişkileri geliştiremiyor. Arkadaşlık başlatmıyor çevresindekilerle. Ya da bir oyunu ya da pek çok şeyi başkalarıyla değil hep genelde kendi başına oynamayı tercih ediyor. Yani aslında kendi bir dünyası oluyor çocukların. Yani sosyal ilişkilerde güçlük derken bundan bahsedebiliriz. Kendi dünyalarında daha çok biraz ilgi, ilgi oluyorlar. Ya da çevresindeki kişilerin yaptıklarıyla ilgilenmiyorlar. Yani çevrelerine karşı duyarsız oluyorlar. Ya da onlar kendileriyle ilgilendiği zaman ilgi göstermiyorlar. Daha çok kapalılar. Ya sosyal ilişkiler deyince bundan bahsedebiliriz. İletişim iletişim olarak bahsedeyim isersen. E, bu da işte dil ve konuşum, konuşma konuşma e, gelişiminde akranlarından geride kalıyorlar. Yani örneğin işte 7 gibi çocuk okulda nasıl zor, işte dil becerileri kullanıyorsa bu otizmli çocuklarda biraz geri kalıyor maalesef. Ya da işte sohbet başlatma, sürdürme bunlar bu alanda zorluk oluyor. Ee, ya da bazı sözleri bizim onlara söylediğimiz sözleri tekrarlama. Dil problemlerini bunlar var dil gelişiminde. <gülüyor> ya da zaman olarak yani çok uygun zamanlarda Uygun şeyleri söylemiyorlar. En büyük sorunlarımız da bu. Yani bunun öğretimini yapıyoruz daha çok. Bir diğer alanda şey olabilir. İlgi ve davranış takıntıları. Çocukların takıntıları oluyor. Tekrarlayan davranışları oluyor. Ya da çok sıra dışı konulara farklı aşırı ilgi gösteriyorlar. Örneğin arabaların işte nasıl çalıştığında mesela. Çok farklı bir ilgileri oluyor çocukların takıntılarından. Bundan bahsedebiliriz. En ince ayrıntısına kadar incelemek istiyorlar. Evet yani. gerçekten öyle. Yani çok çok aşırı bir ilgi duyuyor, duyuyorlar. Yani her şey onunla ilgili oluyor. Ya da takıntılardan günlük rutinleri oluyor çocuğun. Örneğin işte her gün kalkınca işte kahvaltı edecek mesela öyle değil mi? Yani tam bizim rutinimiz ama bazen etmeyebiliriz bir şey olur yani. Şu an kahvaltı örneği geldi aklıma ama nasıl hepimizin rutinleri var. Ama bazen bozulunca da hani davranış problemi göstermiyoruz. Yani günümüz aksıyor mesela. Hani bizim de kendimize göre problem çıkıyor kendimize ama problem davranış problemi göstermiyoruz. Bu çok önemli. Rutinleri bozulunca gerçekten e, sorun çıkarabiliyor çocuklar. Ya da e, sıra dışı beden hareketleri işte sallanma, işte el hareketleri, sözel davranışlar bunlar olabiliyor. Ya da nesnelerle bunları yapıyor. Nesneleri döndürüyor, farklı işte sıraya diziyor. Bu şekilde problemler olabiliyor. Yani başkasıyla ilgilenmeden hep kendi başlarına bir şey yapmaya Evet, kendi dünyaları var ve e, hep iletişimden kaçıyorlar. En büyük sorunlarımızdan biri bu. İletişimden kaçma, kendilerine başına kalma ve dış dünyayla ilişkilerini kesme. Çok önemli. Bunun üzerinde duruyoruz biz de eğitim edirken. Peki sizin çocuklara verdiğiniz eğitimden biraz bahseder misiniz? Ee, tabii Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu'nda e, bilimsel bir eğitim veriliyor. Yani veriye dayalı bir eğitimimiz var. E, çocuğun bireysel ilgi ve ihtiyaçlarına göre bir değerlendirme yapılıyor ve bu ilgi ve ihtiyaçlarına göre bir eğitim programı hazırlanıyor. Peki ne gibi amaçların, hedeflerimiz var? Evet, e, akademik, sosyal, öz bakım. Ve iletişim gibi alanlarda eğitim veriyoruz çocuklara. Bu alanların her birine ait alt amaçlarımız var. Kısa dönemli ve uzun dönemli olmak üzere. Bunları açar mısınız biraz? Örneğin, neden bahsedebilirim? Öz bakım becerileri başlığı altında örneğin. işte Ali öz bakım becerilerini başlar gibi ya da öz bakım becerilerini öğrenir gibi bir uzun dönemli amaçta. Alt başkalar bir kısa dönemli amaç mesela diş fırçalama. Ee, diş fırçalamayı fotoğraflar üzerinden bir çizelge yardımıyla diş fırçalamayı öğreniyor çocuk. Mesela öz bakıma böyle bir örnek verebilirim. Ya da akademik bir beceriye e, nesne sayma örneğin. Çocuğa nesne sayma becerisini kazandırıyor. Değişik öğretim yöntemlerimiz var. Akademikten böyle bir örnek verebilirim. Ee, Çocuk Tohum Vakfında birebir ve grup eğitimler de veriliyor. Çocukla eğitimci birebir çalışıyor gün boyunca. Aynı zamanda grup eğitimlerimiz de var. iki e, ayrı e, yani bir dokuzdan 3'e kadar bir okul bölüm var, bir de seansla eğitimimiz var. Bu şekilde. Peki verdiğiniz bu eğitimde sadece çocuk mu oluyor yoksa çocuğun ailesi falan da mı? Ee, işte en önemli konu bu. Ee, aslında ailelere verilen eğitim. ...gerçekten çok kaliteli olmalı çünkü çocuklar okulda fakat e, okuldan arta kalan zamanda ailelerle kalıyorlar. Bence çok güzel bir noktaya değindin. Çünkü ailelere verilir, eğer verilirse eğitim e, gerçekten çocuklarda çok büyük ilerlemeler kaydediliyor. Bu araştırmalarla da kanıtlanmış bir e, durum. E, okul bölümünde özellikle eğer e, okul bölümünde ise çocuk e, üçten sonra haftanın bir günü eğitimce eve gidiyor... Ve evde aile eğitiyor. Yani nasıl çalışılabilir, neler yapılabilir evde. Okuldaki sistem aynen evde kuruluyor. Ve çocuğu her türlü alanda bağımsızlaştırmak için beraber bir işbirliği içine giriliyor. İşbirliği gerçekten çok önemli ailelerle. Yani onların sorunlarına, ilgi ve ihtiyaçlarına değinmek gerçekten çok önemli. Ailelerle işbirliğimiz önemli. Şimdi bir şarkı dinleyelim. Şarkıyı dinledikten sonra tekrar birlikte olacağız. Yüzme bilmeden daha... Deniz görmeden... Hiç güneşte yanmadan... Şimdi ölmek istemem... Bir kalbi sarmadan... Aşkı tatmadan daha... Onunla sarhoş olmadan... Hiç sevişmeden... Daha. şimdi ölmek istemem daha hiç gülmeden çoban yıldızım. Hiç kimsem olmadan tepe den tırnağı ona hiç sarılmadan şimdi ölmek istemem kalbine dokunmadan hadi al götür beni hala benimmişler gibi evime yurduma. jobanil Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Peki çocuklara bu eğitimden sonra ne gibi başarılar elde ediyorlar? Ee, gerçekten gözle görülebilir davranışlar kazanıyor çocuklar. Zaten bizim amaçlarımız iki önemli amacımız var: bir davranış değiştirme, geriye beceri kazandırma. Şöyle bir örnek verebilirim: Okul bölümündeki çocuklarımızdan birkaçı kaynaştırma eğitimine gidiyorlar. Ee, tabii kaynaştırma eğitimine dahil olabilecek e, çocuklar şu şekilde belirleniyor. Yani bazı ön koşul becerileri oluyor. Ee, mesela işte saldırgan davranışları olmaması ya da işte grup yönergelerine uyabilmesi gibi. Biliyorsunuz yani kaynaştırma eğitiminde birçok sınıfta 40 çocuk var örneğin. Öğret tek bir grup lideri var ve işte öğretmen grubu yönetiyor, işte grup yönergeleri veriyor gibi. Ee, bu ön koşul becerilere sahip olmuş çocuklar gidiyor kaynaştırma Bizim de böyle çocuklarımız var ve sene e, tam zamanlı artık e, ilkokulda eğitim alabilecek çocuk. Tabii ki hala yani özel eğitim çok önemli olduğu için özel eğitim hala devam edecek bizim okulda örneğin. Fakat kaynaştırma eğitimine dahil olabilecek çocuklarımız var. Bayağı gelişim gösterebiliyorlar. Peki bu kaynaştırma eğitimini nasıl uyguluyorsunuz? Kaynaştırma eğitimine hazırlık olarak ilk başta okulumuzda kaynaştırma ya hazırlık için ön koşul beceriler sağlıyoruz. Örneğin okulda grup eğitimlerinden bahsetmiştim birebir oluyor fakat grup eğitimlerimiz de var. Örneğin işte grup eğitimleri sırasında aynı ilkokul ortamında ortaya çıkabilecek durumlar yaratılıyor. İşte örneğin öğretmen oluyor, yönerge veriyor, çocuklar bunu yerine getiriyor gibi bunların öğretimini yapıyoruz. Yani bir sınıf ortamı gibi bir şey yaratılıyor aslında. Bakarsak grup eğitiminde. Ee, bunun gibi şeyler yani kaynaştırma ortamında nelerle karşılaşabilecek çocuklar. Bunların eğitimini önceden yapıyoruz ve daha sonra e, eğ çocuğun eğitimcisi e, gideceği okula beraber gidiyor çocukla. Ve yavaş yavaş kendini geri çekiyor okulda. Ve çocuk sınıfta yalnız başına kalıyor. Ve o şekilde eğitim almaya devam ediyor. Ama tabii ki de her zaman dediğim gibi bilimsel ve veriye dayalı bir sistem olduğu için her zaman sınıf içinde veri alıyoruz. Yani veri derken mesela öğretmenin verdiği grup önergelerine kaç kez uydu gibi. Bunların verisini tutuyoruz her zaman. Peki kurumu, kurumunuzun Milli Eğitim Bakanlıkları'yla ne gibi işbirlikleri var? Şimdi kaynaştırma eğitimini lazım Milli Eğitim Bakanlığı da işbirliği yapmamız çok ortaya çıkıyor gerçekten. Yani çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan eğitimciler kaynaştırma ile ilgili bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Yani örneğin işte Özel eğitim gereksinimi olan bir çocuğu var sınıfta eğitimci ve ama ne yapacağını bilmiyor. Yani otizm konusunda gerçekten çok az bilgiye sahip ne yapacağını bilmiyor. Çocuğa ayrı özel, yani adı üstüne özel eğitim. Çocuğa gerçekten özel ilgi ve ihtiyaçlarına göre bir... yani Sonuçta diğer çocuklar da bireysel ve onların da bireysel ihtiyaçları var. Yani eğitimci her çocuğa farklı davranmalı ama özel eğitim... Farklı bir şey gerçekten. O yüzden otizmle ilgili konuşursak, otizmi bilmesi ve ne tür bir eğitim alması gerektiğini gerçekten bilmesi gerekiyor. Biz de bu yüzden e, Tohum Vakfı olarak Milli Eğitim Bakanlığı ya da Sağlık Bakanlığıyla yaptığımız projeler gibi Milli Eğitim da projeler yürütüyoruz. Örneğin, işte otistik çocuklar eğitim merkezi ya da Reperlik Araştırma Merkezlerinde çalışan eğitimciler kurumumuza geliyor ve burada bir eğitim alıyorlar. Nasıl bir eğitim? Teorik olabiliyor ya da hem teorik hem uygulamalı oluyor. Bu şekilde eğitimler veriyoruz. Ve böylece gittikleri yerlerde Türkiye'nin çeşitli illerinde bu eğitimleri yaymaları, uygulamalarını amaçlıyoruz. Peki otizmli çocuklara da eğitim verirken hep iyi sonuçlar mı oluyor yoksa kötü sonuçlar da hmm. olabiliyor mu bazen? Evet tarzı güzel şeylerden bahsettik. Biraz da e, olumsuzluklarından bahsedelim. Aslında şöyle bir şey var. E, çocuklar her çocuk gelişiyor. Fakat hepsinin e, gelişme hızı ve gelişim alanları aynı değil. Yani biraz yaşa da bağlı ama becerilere de bağlı. Yani e, tam öğretim yöntemimiz her çocuğa ayrı eğitim veriyor bireysel. Fakat e, her çocuğun gelişme hızı aynı değil. Yani en önemli işimiz yani sabırlı olmalıyız bu açıdan. Yani hep küçük adımlar atabiliriz ama e, sonunda gerçekten... Ee, ...ulaştığımız hedefler çok güzel. Peki aileler tanı aldıktan sonra ne yapmalıdırlar ve nereye başvurmalıdırlar? Şimdi aileler bir çocuk psikiyatrından ya da nöroloğundan e, otizm tanısı aldıkları zaman çocuklar için... E, ...hangi ilde bulunuyorsa o ilin e, çeşitli merkezlerinde bulunan rehberlik araştırma merkezlerine gidebilirler... Burada tekrar bir değerlendirme alıp çocukla ilgili e, oradan sonra yönlendirmeler yapılıyor. Bizim e, merkezimizde de bir değerlendirme hizmeti veriliyor. E, çocuk değerlendirme alınıyor ve ne tür e, ihtiyaçlı, ne tür bir iht, eğitime ihtiyacı olduğu ya da bizim kurumumuzda eğitim alıp alamayacağı bu şekilde bir e, geri bildirim alıyorlar. Bu şekilde kendi yönlerini çiziyorlar. Ama daha çok devlette e, rehber karşılama merkezleri yön veriyor diye biliyorum. Peki özel eğitimden beklediğiniz temel yararlar nelerdir? Ee, aslında bu temel yararlar otizmin belirtileriyle e, çok yakın yani belirtilerden sonra neler yapılabilir ve ne tür yararlar sağlayabiliriz. Çocuklarda işte sosyal ilişkilerin gelişmesi çok önemli. İletişim becerilerinin artması ve takıntılı olduğu davranışların ya da problem davranışlarının azalması ya da Çocukların çeşitli alanlarda yeni beceriler kazanması, yaşına bağlı olarak yaşına uygun beceriler kazanması, işte sonuçta bir çocuğun yapması gereken her türlü şey, işte oyun becerileri, sosyal beceriler, iletişim becerileri gibi beceri, bu alanlarda beceri kazanmaları. Ve aslında özel eğitim hizmetleri... Yoğunluğundan bahsedersek biraz e, yoğun ve kesintisiz olmalı. Biz kurumuzda e, okul bölümünde yaklaşık 40 saat eğitim veriyoruz. Yoğunluğu da gerçekten çok önemli. Peki erken teşhis önemli midir? Evet, ger yani gerçekten çok önemli erken teşhis. E, teşhis bir yıldan itibaren konu yani e, bir yaşından itibaren teşhis konulabiliyor ve bu yaştan sonra e, alınan erken ve yoğun eğitim çocuğun e, ...gerçekten ileriki hayatında... ...bağımsızlık kazanması için... ...çok önemli. Ee, otizm... ...150 e, e, çocuktan... ...birinde otizm görülüyor. Aslında bakarsak çok yüksek bir rakam. Ve e, erkeklerdeki... E, ...yaygınlığı kızlardan... E, ...yaklaşık 3-4 kat... ...daha fazla. 150'de yani bir çok gerçekten yüksek bir rakam. O yüzden e, çok erken teşhisle... ...ilk başta anlattığım... Ee, belirtilerle, yani erken belirtilerle bu işte 6 aylık, 12 aylık dediğim belirtilerle aileler gerçekten çok dikkatli olmalılar ve hemen bir uzmana başvurmalılar. Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, son olarak işte en son bahsettiğim aslında tanı ve tedavi süreci çok önemli otizmin. Ee, ila, e, otizmde kazanılabilecek becerilerde erken teşhis ve tedavi bir Söz Küçün programı daha sonuna geldik. Konuğumuzun bize verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Haftaya Gerçekten. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Söz Küçün Bir Çocuk Hakları Programı